Kur'an-ı Kerim'in bir taraftan çağrı, öğüt, öğreti ve hüküm kaynağı özelliklerini bünyesinde toplaması, diğer taraftan da bütün zamanlara meydan okuyan bir mucize olması, zengin anlamlarla yüklü değişik üsluplardan oluşan bir ifade örgüsünü gerekli kılmıştır. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in temas ettiği metafizik, psikoloji, felsefe, Hukuk ve medeniyet tarihi gibi ilimler kapsamına giren konular, derinlemesine düşünmeyi ve ifade inceliğini gerektirir. Basit bir dilin dar kalıpları içinde bu ilimlerin perdesini aralamak ve yeni ufuklar açmak mümkün değildir. İnsanoğlu, bilim ve medeniyette ne kadar ileriye giderse gitsin, hep yeni şeyler bilmek ve öğrenmek ihtiyacı duyar. Bu ihtiyacı karşılarken, Bilinmeyen bir alemin varlığını sezinlemesi, marifet yolunda ilerlerken ve ilimde yeni mertebelere ulaşırken önündeki meçhullerin tükenmediğini fark etmesi bir taraftan onu bu araştırmaları sürdürmesi için kamçılayacak, bir taraftan da ilimde ne kadar ileri giderse gitsin her bilenin üstünde bir bilen olduğunu ve yüce Allah'ın ilminin sonsuzluğunu yürekten kabullenme erdemine ulaştıracaktır. Esasen insanın ilim ve irfan basamaklarında yükselmesini sağlayan öğrenme melekesinin gelişmesi de bilinenlerden hareketle bilinmeyenleri sezmek ve bu meçhuller hakkında ulaşılan sonuçların sağlamasını yine bilinenlere göre yapmak suretiyle gerçekleşir. Öğrencinin bilgi düzeyi yükselip öğrenme melekesi güçlendikçe Öğretmen aşama aşama yeni meçhurleri önce ona sezdirip sonra çözdürür. Dolayısıyla meçhulü sezmek onu bilme ve öğrenmenin ön şartı konumundadır. Yüce Allah kullarına önce kendi varlığını diğerlerinden ayırt ettiren muhkem bir bilgi sağlayıp sonra müteşabih halde bulunan meçhurleri sezdirir ve kademe kademe bunları muhkeme dönüştürür. Bir başka anlatımla müteşabihlerin bu özelliği görecelidir. Gerçekte ve sözün sahibi bakımından bunların anlamında hiçbir kuşku ve tereddüt bulunmayıp muhataba nispetle kapalılık taşıyan ifadelerdir. Mü'min kişi Kur'an'ın çelişkiler içermediğine yürekten inanır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bu kitabın Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olması ihtimalini ortadan kaldıran çelişmezlik deliline bizzat işaret etmiştir. Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı. İşte Kur'an'da zahir, İlk anda hatıra gelen anlamları açısından birbirleriyle uyumlu olmayan ifadelerle karşılaşan bir mümin, bunların aynı kaynaktan geldiğini dikkate alarak ve müteşabihleri muhkemlere arz ederek görünürdeki çelişkinin gerçek olmadığını ortaya çıkaracak fikri bir çalışma yapar, böylece inancı daha bir güçlenir ve gönlü huzurla dolar. Bu surenin üçüncü ayetinde Kur'an-ı Kerim için belirtilen önceki ilahi kitapları tasdik özelliğinin pratik sonucu, Tevrat ve İncil'deki ifadelerin Kur'an'a aykırı olmayanlarının Müslümanlar tarafından da kabulü olduğu gibi, Kur'an'dan ve hadislerden çıkarılan manaların da makbul olması, Kur'an'ın esasını oluşturan muhkemata ters düşmemesiyle mümkündür. Bu sağlama yapılırken, muhkemlerin bütünü, ümmül kitap, kitabın esası, temeli olarak dikkate alınacaktır. Nitekim ayet i kerimede de ''Onlar, muhkemler, kitabın esasıdır.'' buyurularak muhkemlerin topluca bu temeli oluşturduklarına işaret edilmiştir. İnsanoğlu, akıl ve deney yoluyla pozitif bilimler alanında ne kadar ilerlerse ilerlesin, daima vahyin yol göstericiliğine muhtaçtır. Vahiy, aklı dondurmayı değil, işletmeyi telkin ettiğine göre, vahiy ile bildirilenlerin anlaşılmasında, farklılıklar olması kaçınılmazdır. Fakat fikir dünyasındaki bu geniş açılımın, hiçbir değer tanımayan bir boyut kazanması, vahyin bu yol göstericiliğini anlamsız kılar. Muhkematın önemi, bu noktada, daha açık bir biçimde hissedilir. Mahiyetini insan hafsalasının kaldıramayacağı konularda, mesela yüce Allah'ın sıfatları ile ilgili müteşabih hayetler ve insanlar tarafından bilinmesi dünyadaki nizamı alt üst edebilecek konularla, mesela kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili müteşabih hayetler, bir yönden Allah'ın kullarına rahmeti, bir yönden de İnsanoğlu için birer imtihan vesilesidir. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması, dolayısıyla İslam düşüncesi ve medeniyetinin oluşumuyla, bu ayet-i kerime arasında önemli bir bağ bulunduğu düşünülebilir. Zira ayetin Kur'an-ı Kerim ayetlerini muhkem ve müteşabih şeklinde iki temel gruba ayırıp, bu konuda bir kriter vermemesi, Müteşabih olanların anlamlarını bilmenin kullar için mümkün olup olmadığı hususunu yoruma açık bırakması ve mümkün olduğu ihtimalini de ilimde derinleşmiş olma şartıyla sınırlamış olması, bir taraftan düşünce hürriyeti, diğer taraftan da yüce kudrete teslimiyet konusunda geniş ufuklar açmaktadır. Bizatihi Kur'an-ı Kerim kendisinin, hem manası açık hem manası kapalı ayetlerden oluştuğunu ifade etmek suretiyle, önce muhatabını hangilerinin muhkem, hangilerinin müteşabih olduğunu belirlemek üzere düşünmeye yöneltmekte, fakat bu konudaki tercih hangi yönde daha ileriye götürülürse götürülsün, hem tamamını müteşabih sayma noktasına vardıracak yaklaşımı hem de Hiçbir konuda farklı anlamlara müsaade etmeme noktasına varan yaklaşımı geçersiz kılan bir açıklama yapmış olmaktadır. İnançlı bir insan ne kadar araştırma ruhuna sahip olursa olsun kendisini tabi olduğu dinin kaynağındaki tahditlerle sınırlı sayar. Nitekim Orta Çağ Avrupası'nda kilisenin fikri hapseden ve hapisle uslanmazsa idam eden tahditlerinin sonuçları ortadadır. Şayet Kur'an, bu konuda tevhid gibi temel inanış konuları dışında düşünme özgürlüğünü kısıtlayan kesin sınırlar getirmiş olsaydı, herhalde Müslümanlar, İslam'ın ilk devirlerinde gerçekleştirdikleri felsefe ve bilimler tarihi içinde göz kamaştırıcı bir yer tutan atılım ve gelişmeyi başaramazlardı. Bununla birlikte Kur'an, Allah'ın şerikinin, ortağının bulunup bulunmadığı gibi bir konunun da tartışılabilirlik düzeyinde bırakılmasını, dolayısıyla din adamları ve onlardan destek alan yahut onlara destek veren bir kesim tarafından menfaat aracı olarak telakki edilmesini de onaylamamıştır.